1941 numaralı konu, Höreyim bin Fatık'ın cinden duyduğu sesle iman etmesi, Höreyim bin Fatık, Hazreti Ömer'e, ey müminlerin emiri, Müslümanlığımın başlangıç noktasının nasıl olduğunu sana haber vereyim mi, dedi, Hazreti Ömer, evet, ver, dedi, Höreyim ben kaybettiğim devemi arıyordum, devenin tam izi üzerindeydim, Abrakul Azat denilen yerde karanlık basardı, en yüksek sesimle, bu vadinin sefi olan kavminden azizlere sığınıyorum, diye bağırdım. Bunu söyledikten sonra gayıddın, azap olasıca, celal sahibi Allah'a sığın, nimetleri veren Allah'a sığın, Enfal suresinin ayetlerini oku, Allah'ı birle, gerisinden perva etme, diye bir ses duydum, bu sözler karşısında dehşetli bir şekilde korktum, Kendime geldikten sonra, ey gayıbdın seslenen, ne diyorsun, senin katında hidayet mi vardır yoksa, dalalet mi vardır, söyle bana ne yapayım, dedim, o, cevap olarak, hayırlar sahibi Allah'ın peygamberi, de insanları kurtuluşa davet ediyor, orucu ve namazı emrediyor, halkı kötülüklerden alıkoymaya çalışıyor, dedi, bunun üzerine deveme binerek hidayet olasıca, bana yol göster, açlık ve çıplaklık görmeyesin, dedim, o, Allah sana yoldaş olsun, seni belalardan korusun ve ailene kavuştursun, yükünü de hafifletsin, dedi, sen kimsin, Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun, dedim, o, ben Ambin Usalım, ben Hazreti Peygamberin Necid cinleri üzerindeki valisiyim, develerin için endişelenme, develerine bir şey olmaz, dedi, böylece Cuma günü Medine'ye vardım, Ebu Bekir ile karşılaştım, bana, Allah'ın rahmeti üzerine olsun, senin Müslüman olduğunun haberi bize geldi, dedi, ben abdest almayı bilmiyorum dedim. Ebubekir bana öğretti. Abdest aldım, mescide girdim. Resulullah'ı minber üzerinde hutbe okurken gördüm. Sanki ayın 14'ü gibi parlıyordu ve herhangi bir Müslüman abdest alır ve abdesti güzel icra ederse, sonra o abdestle bir namaz kılarsa, kıldığı o namazın bilincinde olursa cennete girer diyordu. Hazreti Ömer bana bu hadise hakkında bana şahit getireceksin. Aksi takdirse seni cezalandıracağım dedi. Kureyş'in adamı Osman lehimde şahitlik etti. Hazreti Ömer de onun şehadetini kabul etti.